ameliyatlıyım diyor. Yaram sürekli kanıyor. Bundan dolayı namaz kılamıyorum. Boy abdesti de alamıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz demiş. Yani ameliyatlı olan kişi yani vücudunun tümüne su değdirilmesi imkanı yok. Sargılı. Veyahut da doktorlar diyorsa ki bu hiçbir şekilde suyla temas etmemesi lazım. Değil. Bu kardeşimiz o uzuvlarına mesheder veya da tamamen suyun da değmesi e, tıbben e, mahzurluğu ise, sakıncalığı ise teemmüm ederek guslunu e, alır. Ve namazına Hı. devam eder. Evet.